Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba, günaydınlar e, Şimdilik stüdyoda ben Pelin Cengiz, tekim ama e, birazdan Serkan'ı da bekliyoruz stüdyoya e, Kısa bir ara e, oldu benim için, birkaç haftadır e, yoktum Tekrardan Açık Radyo stüdyolarındayız e, bu hafta yine aslında bizim ekonomi ekoloji programında sıklıkla e, yer verdiğimiz konulardan bir tanesi. E, ne konuşacağız. E, hattımızda da e, birazdan artı gerçek muhabiri Diyarbakır'dan Bahar Kılıçgedik ile e, konuşacağız ama ben çok ufak bir girişgah yapayım. Ee, özellikle 7 Haziran seçimleri sonrasında başlayan çatışmalı süreçte özellikle Diyarbakır başta olmak üzere bölgedeki pek çok kent hem çeşitli yıkımlara maruz kaldı. Bu yıkımlardan tabii pek çok tarihi doğal ve kültürel alanlar da etkilendi. Bunların hepsini zaman zaman haberlerini okuduk bizzat e, gittik e, bazılarını gördük yerinde ne halde olduklarını ve özellikle tabii yine ee, kentlerin kendi içindeki hem barındırdıkları kültürel doku hem tarihi dokunun da e, çok ciddi şekilde tahribata e, uğramasına e, yine e, şahit olduk bu süreçte e, bu e, bu konuyla ilgili dün Diyarbakır'da bir toplantı gerçekleştirildi Hasan Keiften Sur içine tarih toplum kültür duave ...kent kırımını durduralım e, konulu bir çalıştaydı bu. E, Bahar da bu e, çalıştaya dün e, katıldı. Bahar hattımızda sanıyorum şu anda. Merhabalar. Ha, merhabalar Bahar. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok mersi. Şimdi ben tabii çok kısa e, bir özet yapmaya çalıştım ama... E, ...dünkü toplantıda herhalde sanıyorum bu son e, iki yılda e, yaşadığımız... E, ...bütün bu yıkımların, kırımların... Herhalde bir çetelesini tuttu herhalde değil mi? Onun evet. bir bilançosunu ortaya koydu. Nedir temel tespitler yani bu toplantı dediğim gibi herhalde bu bilançoyu çıkartmak için yapıldı? Ne gibi sonuçlar elde edildi? Onlarla başlayalım istersen. Aslında e, Demokratik Toplum Kongresi'nin bu çalıştayı düzenleme amacı e, meselenin sadece ev ve binaları yıkmak olmadığını e, tartışmaktı. Yıkımlarla toplumun e, hafızasızlaştırılmaya çalışıldığı, renklerinin yok olduğu veya bölgenin demokratik yapısının değiştirilmeye çalışıldığına dikkat çekmekti. Bununla ilgili neler yapılabilir bu tartışıldı. E, toplantı e, bir kısmı basına kapalı yapıldı. Bugün sonuç bildirgesi açıklanacak e, toplantıdan çıkan. Sonuç açıklanacak. Biliyorsunuz bölgede siz de anlattınız aslında son iki yıldır ciddi çatışmalar yaşandı. Diyarbakır'ın Suru ilçesi, Şırnak, Cizve ve Silopi ilçeleri, Hakkı Yüksekova, Mardin, Midyat ilçesinde sokağa çıkma yasakları uygulanmışlardı ve uygulanmıştı ve bu yasakların kalkmasının ardından biz buralarda ciddi yıkımlar gördük ve yıkımlarla beraber göçler yaşandı son dönemde asıl tartışmaların ocağına oturan ise biliyorsunuz ki Diyarbakır'ın süreçtesi e, bu ilçe tarihi e, önemiyle aslında e, dikkat çekilmek isteniyor e, inançların farklılıkların e, birçok renkli kesimin bir arada yaşadığı bir yer e, burada altı mahallede hala yasak devam ediyor Hı -hı. aslında altı mahalle diyoruz ama Pelin Hı -hı. E, görüntülerde fotoğraflarda da görmüşüzdür mahalle diye bir şey yok aslında ortada Hı -hı. yani düz bir alanla karşılaştık ee, öte yandan yasağı olmadığı iki mahallede, Ali Paşa ve Lalebey mahallelerinde de e, hala e, yıkım sürüyor. 22 Mayıs'ta başlamıştı ve bir aydır yıkım sürüyor. Burada hala yaşayan insanlar var, yani, terk, etmek, terk etmek istemeyen insanlar var. E, ciddi anlamda çaresizler aslında. Biz hani sokakları gezme şansını bulduk, haberlerini evet. takip ettik. E, bakıldığı zaman... E, bu mahallelerde 90'lı yıllardan Göç etmiş insanlar yani 90'larda köyleri yıkılıp e, Sura göç etmiş insanlar e, Ekonomik e, darboğazda olan insanlar e, Şu an e, Toki evlerine taşınmaları isteniyor Ya da evleri karşısında cüz'i bir meblağ verilerek Aslında e, başka yerlere Göç ettirmeye çalışılıyor e, Bu insanlar aslında burada dışında başka bir yerde Yaşam yeri bulamayacaklar evet. e, Çalıştığı aslında e, görüştüğüm, Görüştüğümüzde yani insanlar şunu söylüyorlar ev, evler yıkılarak aslında toplumsal toplumu belleksizleştirme tarihsizleştirme Hı. bir yandan da cezalandırma politikasının uygulandığını belirtiyorlar evet. açık barajlara değerin kaç aile ne kadarlık bir nüfustan bahsediyoruz Şimdi Sur'da sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı yerde 23 bin insan göç etmişti. Evet. Ee, Ali Paşa ve Lali Bey mahallelerinde ise e, yıkım devam eden yerde 5816 kişinin Buradan göç etmek zorunda kalması anlamına geliyor bakıldığı zaman. Hı hı, evet. Ee, bir de tabii sanıyorum o insanlar biraz daha dış mahallelere yerleşmek zorunda kaldılar. Eğer başka illerde akrabaları bulunanlar olup da oralara gitmedilerse biraz daha o mahallelerin surun dış çeperlerinde herhalde Aynen. bu insanlar? Evet. Aslında şu var 90'lı yıllarda göç etmişler dedik ya köyleri yakıldığı evet. için. E bu sefer Sur içine göç etmişler ama Sur'da da sokağa çıkma yasağı yaşanınca bu sefer çatışmanın olmadığı bölgede Sur tarafına yine göç eden aileler. İki göçü yaşayan ailelerden bahsediyoruz biz burada. Aslında. Evet, evet. Yani iki defa aslında mağduriyet yaşanmış oluyor. Peki, bu aslında konut, ev yani çok tabii en temel insan haklarından bir tanesi barınma hakkı. Bu çok ciddi şekilde tabii son iki yılda özellikle Diyarbakır'da, Sur'da pek çok örneklerini tabii başka illerde de gördük ama ihlal edildi. Bu e, hak ve onun yerine şimdi sur içinde sanıyorum aslında o girişinde e, kapalı olduğu e, yerlerde, e, yani geçişe izin e, verilmeyen yerlerde e, yani bu hükümetin de bir e, propaganda aracı haline getirdiği bir takım e, konut yapımları var. Yeni fotoğraflarını da gördük gene. Hı hı. O süreç nasıl ilerliyor? Orada e, kaç ev var? E, orada kim oturacak? E, biraz bunlarla ilgili de e, bilgi verebilirsen e, aydınlatıcı olur. Aslında bahsedilen TOKİ evlerinde oturamayacak sorular. Niye? Ee, şimdi surdaki evlerinin karşılığında e, insanlara işte 33, 33 bin TL, 11.000 bin TL, 40 bin gibi e, çok cüz'üm meblağlar veriliyor evleri karşılığında. Dolayısıyla e, şimdi TOKİ evlerinden bahsettiğimizde 150 binden başlayan evler aslında ki... E, e, yani bunlar ancak kiracı olabilirler ama yine bu bölgelerde kiracı olamazlar. Yine varoş denilen, tabir edilen yerlere göç etmek zorunda kalacak aslında. Yani 7-8 aile bir arada işte ne bileyim yani geçimlerine baktığımız zaman hurdacılık yapan, işte köyüne gidip e, tarımla uğraşıp işte kışın surda kalan, elektrikle ısınan, sobayla ısınan insanlardan bahsediyoruz. Ne bileyim 1000 TL aylık e, geliri olan mevsim, mevsimlik işçileri bu insanlar. Yani tok evlerinde e, yaşamaları imkansız ya da ne bileyim surda ev yapılsa bile orada bile artık yaşayamayacaklar. Bunun hmm. da hmm. farkında bu insanlar aslında. Hani diyoruz ya o çaresizliklerini biz e, sokak sokak gezdiğimiz zaman görebiliyoruz cidden evet. çaresizler. Evet. Bahar merhaba. Ee, Selkon olacak ben. Ben de bir merhaba şey sormak için. Selam. <gülüyor> e, araya girmek istiyorum. Şimdi buradan yani Hasankeyf'e yıllardır gidiyorum. Yaptığın e, bu önemli haberde Hasankeyf'le ilgili vurgu da var. Barajlar var. Hasankeyf'e gittiğim zaman yani benzer tablo aslında orada da vardı. E, hak sahipliği konusu uzun süre tartışıldı. Kimler bu evleri alacak? Nasıl alacaklar? Evlerine 40 bin lira para verildi ama yeni evler 200 bin lira bilmem kaç yıl taksitle ödenmesi planlanıyor. Yani e, Hasankeyf de de benzer bir şey var. Orada ne yapılıyor? Taşıma başladı. Yeni yere, yeni yerleşim yerine yerleşimler başladı mı? Hala tartışmalar devam ediyor mu? Orada durum nedir? Ya orada da aslında durum buradan farklı değil. Şimdi burada aslında biliyorsunuz hendekli çatışmalardı. Bir sürü gerekçeydi aslında. Hani bu yıkımlara neden oldu ama orada bir böyle bir şey de söz konusu değil. Yani bakıldığı zaman. Şimdi aslında HDP Grup Başkanvekili Vekili Ahmet Yıldırım dün bir şey söyledi, onu aktarmak isterim size. barajlarla ilgili Hasan Keyif konusunda özellikle aslında barajları Milli Güvenlik Kurulu kararıyla alındığını belirtti. Yani dolayısıyla hani bu bir ihtiyaçtan dolayı değil, daha çok güvenlik gerekçesiyle yapı yapıldığından bahsetti. Ee, Hasan Kerif'te de aslında e, hala devam ediyor mevcut sorun. Toki evlerine e, insanlar hala e, taşınamıyorlar. Biraz önce soruda bahsetmiştik aslında. Hani o evlerin e, fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklı. Orada da hala tartışmalar sürüyor aslında. Bölgenin birçok yerinde var. Yani Dersim'de e, 5 baraja 27 baraj e, e, eklenecek, HES projesi eklenecek. İşte Şırnak'ta da mesela çatışmanın yoğun yaşandığı Şırnak'ta da yine e, 8 termik santral ve 11 barajın yapılması planlanıyor. Ee, bu, bu tür aslında yeni bilgiler de e, konuşulduğu çalıştaydı. Bahar ben ya. senin söylediğine bir ek yapayım. Yıllar önce Hı -hı. Radikal'de e, çalışırken bir enerji bakanıyla, e, makam arabicayla... E gittim bir röportaj yaptım. Uzun bir yolculuk yapmıştım. Bundan 3-4 bakan Hı. önce ismini vermeyeyim. Bana Hasan Keyfi e, özellikle sordum ve şunu söyledi. E, bu HDP Başkan Vekili'nin e, Ahmet Yıldırım'ın açıklamalarına e, katkı olsun. E, yani dedi Serkan dedi. Burada dedi barajlar dedi sadece işte sulama vesaire için e, yapılmayacak. E, çünkü ben bunu da şundan dolayı e, söyledi bu lafını. Ya, alternatif bir sürü ...plan vardı, bir doktora tezi vardı, beşli baraj sistemi yani aynı güce sahip olan ama tek büyük bir gövde değil de... ...beş tane küçük gövdeyle aynı enerjiyi sağlayacak başka baraj projeleri, çok akılcılıklı e, projeler vardı. Bunların hiç, DSI özellikle bunları görmezden geldi. Bakan bana o zaman şunu açıklamıştı, sadece burada bir enerji söz konusu değil, e, çok fazla in var demişti burada... Buradaki inden kastı da yani örgütün burayı, PKK'nın burayı kullandığı, e, buralara gizlendiği, o bar büyük baraj yapıldığı zaman buradaki yani mağaradan bahsediyor. O mağaraların hepsinin e, kapanacağını söylemişti. Ben bunları buna bizzat e, tanık oldum, bizzat kulaklarımla dinledim. Ve o günden sonra anladım ki yani burada mesele çok daha ciddi. E, yani bu konuda güvenlik konusunda bir irade var yani enerji. Ee, konusunda değil ve senin de söylediklerine bir katkı olmuş olsun Doğru. sorum da şu olsun hı hı. Ee, yani e... Şanlıurfa'da da vardı. Toki'nin girdiği her yerde yani bölgenin kimliği hem e, kültür anlamında değişiyor hem de fiziki anlamda değişiyor. Ben e, yeni Hasankeyf e, Cazibe Merkezi olacak e, denilen yeri de görmüştüm. Oradaki apartmanlar eski Hasankeyf'le yani mevcut Hasankeyf'le yeni yerleşimin hiçbir alakası yok. Tamam gökdelenler olmasa bir de sonuçta e, kitleler halinde yaşayacak insanlar toplu halde. Yani e, avlulu evlerine bırakıp böyle bir yerde yaşayacaklar. E, bu çalıştayda bunlar da konuşuldu mu İnsanlar buraya adaptasyon konusunda ne gibi sıkıntılar yaşayacak sence? Biraz önce bahsettiğim konuya ben de ek yapmak isterim sonra diğerine geçelim. Şimdi ihtiyaçtan barajlar meselesi aslında evet dediğin gibi ihtiyaçtan değil. Şimdi bu bölgelerde dersimdir, işte batmandır. Şöyle ne bu bölgelerde güvenlik risk, riskinden kaynaklı aslında kontrol edilemeyen noktalara baraj planları yapılıyor. Yani bir anlamda devlet güvenlik politikasını barajlarla uygulamış oluyor. Hmm. Ve bu buraları sular altında bırakarak insansızlaştırma politikası da uygulanıyor. Evet şimdi şunu söyledik biz Ali Paşa ve Lale Bey özellikle buradan bahsetmek istiyorum. Çünkü daha çok buralardayım Diyarbakır Sur ve Ali Paşa mahallelerini gezdim. Orada insanlar şunu söylüyorlar. Burada dışında bir yerde yaşayamayız e Bizi evlerimizle birlikte gömsünler diyorlar. Hı hı hı. E bunu niye diyorlar? Aslında gerçekten bura dışında bir yerde yaşayamayacak bu insanlar. Evet. Ekonomik anlamda yaşayamayacak, kültürel anlamda yaşayamayacak. Şimdi Adipaşadan bahsedelim yani bir örnek olarak bahsedelim. E şimdi burası aslında işte ne bileyim. O gün adam bir şey söylüyordu vatandaşlardan biri. Ben diyor işte günlük cebim para girmiyor ki diyor. Ben işte bakkala e, borç defterine yazarak a, aylık e, mutfak masraflarımı giderebiliyorum diyor. Yani burada mahalle kültürü var. Evet. Burada dayanışma kültürü var. E şimdi biz TOKİ evlerinden diğer evlerden bahsettiğimiz zaman aslında tabii ki yabancılaşma yabancılaşmadan bahsedeceğiz. Mahalle kültürü olmayacak, dayanışma olmayacak. Tam anlamıyla bir yalnızlaşma çekecek bu insanlar. Evet. bir ara verelim isterseniz aradan sonra bu konuları konuşmaya devam ediyoruz. The dark brown shades of my skin That splash against my hollow bones that rocks my soul. Oh, oh, oh, oh. Looking back over my false dreams that I once knew, wondering why. Is it because I'm black? Uh -huh. Somebody tell me what can I do? Oh, Lord. Oh, something is holding me back. Uh -huh. Is it because I'm black? Yeah. And this well raised in the ghettos of the city, yeah, oh, Lord, uh, uh, mama, she worked so hard to earn every penny, yeah, yeah, oh, Lord, something is holding me back, uh-huh, Is it because I'm black? I'm black oh, Somebody tell me What can I do Will I survive Or will I die 84.9 açık radyoda Ekonomi Ekolojik programında artı gerçek muhabiri Bahar Kılıç Gedikle. Ee, Hasan Keyfe'de Sur'da bölgede meydana gelmiş olan yıkımları konuşuyoruz. İlk bölümde hem Sur'daki yıkımları konuştuk, hem Hasan Keyfe değindik. Şimdi dün bu DTK'nın yaptığı çalıştayda acaba e, bu sur içinde e, çatışmalı dönemde tahrip olmuş e, kiliseler, hanlar, çeşitli tarihi yapılar ve camiler var. E, acaba onların son e, durumuna ilişkin e, dünkü toplantıda e, herhangi bir bilgi paylaşıldı mı Bahar? E, Pevincin aslında dediğim gibi toplantıda e, bir bölümü basına kapalı yapıldı hmm. ama... Şimdi inanç noktasına girersek e, Surkiregos Kilisesi'ne hala yasaklı bölge olduğu için evet. e, girilemiyor. Dolayısıyla burada aslında e, yaşayanlar da kilise, kiliseye gidip ibadeti, ibadetlerini de yapamıyorlar. E, tarihi anlamda da e, yıkım söz konusu şurada bakıldığı zaman. Ama dediğim gibi basına kapalı yapıldı. Bizi bir bölüme kadar aldılar. Bir bölümden sonra kendi aralarında bir tartışma e, yaptılar çalıştaydı. E aslında bugünkü sonuç bildirgesinde e, tam olarak neler konuşulduğunu da görmüş, görmüş olacağız, olacağız. Nelere karar verildiğini. Evet. Evet. E, peki e, tam olarak Sur'da e, şu anda nereler kapalı? Sur'da e, şu anda e, sen de görmüşsündür. Evet. Sur bu özellikle Tahir Elçin'in vurulduğu bölge, dört ayaklı minarenin olduğu bölge hala e, kapalı. Burada e, altın mahallede bir yıkım Hı -hı. yaşandı. Hı -hı. Ee, i̇şte oradaki o tarihi yerleri zaten gezeniyoruz aslında. Evet. E, dolayısıyla bizimle... hasar tespiti de tam manasında yapılabilmiş değil bunlar da. Evet buraları ancak özel izinle tabii orada yaşayan insanlar özel izinle girebiliyorlar. Biz giremiyoruz ee, yani hala kapalı. Hmm. Başka da... nereler var sadece o söylediğim bölge mi? Başka mahalleler evet, sokaklar evet. var mı? Evet şurada bakıldığı zaman burası sadece yani o dört ayaklı minarenin olduğu bölge kapalı durumda Peki, ama diğer yerlerde bir yasak yok. Peki sence Bahar neden kapalı? Yani orada şu anda bir çatışma söz konusu değil. Neden kapalı tutuluyor hala? Gerekçe olarak şu gösteriyor Serkan. Şimdi çatışmalar yaşandığı için birçok binada aslında harabeye döndü ve bu binaları aslında şu an yıkarak o alanı temizlemeye çalışıyorlar. Yine. E, İnşaat güvenliği bu. açısından Yani yine bir güvenlik gerekçesiyle <gülüyor> <gülüyor> bir alıyorlar? Evet. Ee, evet, evet. Bir şekilde şun, yani gazetecik güdüleriyle soruyorum. Bir şekilde girilebiliyor mu? Ya iznin dışında bir gazeteci olarak özetle sorum, gelsem girebilir miyim bar? Yok Serkan, giremezsin çünkü izin yok. Yani bize de izin diyor Ancak orada yaşadığını kanıtlaman gerekiyor. Hmm. Hı hı, hı. böyle bir şey sunuyorlar yani biz biz de giremiyoruz oraya zaten şey yani şu an aslında evet dediğin gibi tam olarak nerede yıkım yaşanmış tarihi kiliselerin durumu nedir oralarda bir yıkım oldu mu evet. işte ne bileyim bu, bu da ne değil aslında bu bölgelerde yasak olduğu evet. için aşağı yukarı ben bir ay önce Diyarbakır'a gittiğimde surların çevresine ee, bir sürü e, şey asılmıştı. İşte surların tepesine çıkmak e, yasaktır diye. E, sorduk niye e, çıkmak yasak? Çünkü oradan e, yıkılmış olan e, mahallelere e, bakılabilir ve fotoğraf <gülüyor> evet. çekilebilir. O, o evet. yüzden e, oralara da çıkmak yasaklandı e, diye öyle bir... Doğru. Çünkü burada bir binaya çıksan hemen e, yanında polis beliriyor. Ne yapıyorsun? Nereyi çekiyorsun diye. Hı -hı. Gerçekten öyle bir durum söz konusu şurada bakıldığı zaman. Evet. Peki e, Hasankeyf üzerine e, geri dönecek olursak. Şimdi orada Zeynel Bey Türbesi e, taşındı. iki Gerçekten. kilometrelik altına raylı bir e, sistem e, döşenerek ve sırada daha sekiz tane sanıyorum böyle tarihi eser var. Yani belki... Toplantı gündeme gelmiş olabilir, olmayabilir ama tabii sen bölgede gazetecilik yapan biri olarak e, nedir e, son durum? Belki biraz da bu taşınma e, boyutuna e, değinebiliriz. Renavri Türbesi, tabii dediğim gibi hani bunlar konuşulmuş olabilir ama biz e, olmadığımız bizimle, için, günün evet. kapalı olduğu için biz bu bölümü çok şey yapamadık. Aslında genelde e, konuşulanda e, su, suydu, su ilçesiydi. Hı hı. Aslında bu süreçte bölgede çok hareketli olduğu için sonrasında biz Zeynel Bey Türbesi'nin taşımasının ardından da Hasankeyf'e gidemediğimizi söyleyebilirim. Hmm. Yani orada da aslında şu anda ne yaşanıyor, durum nedir, halkın tepkilerini birçok alamadık. Hmm. Belki önümüzdeki günlerde aslında buna dair bir çalışma yapabiliriz. Evet. Özellikle Hasankeyf üzerinde Pelin'ciğim. Evet, evet, evet anladım. Peki yani eklemek istediğin başka bütün bu gelişmelerden önemli gördüğün bizim belki sormayı unutmayacaklar. Senin özellikle değinmek istediğin herhangi bir başka nokta var mı? Ya aslında bakıldığı zaman hani yıkımla ilgili vatandaşlar çok tepki gösterdi ama buna bir çözüm bulunamadı aslında. Bu çok acı verici. Hala biz yıkımı seyrediyoruz buradan. Evet. Çatışmalara tanık olduk, yıkımlara tanık olduk, burada göçlere tanık olduk. Ee, dolayısıyla bir e, basın mensubu olarak aslında e, haber yapıyoruz ama bununla ilgili bir şey yapama, onun çaresizliği bizde de var aslında bakıldığı zaman. Yazıyoruz, çiziyoruz Hı -hı. ama bu insanların buradan göçlerini seyretmek zorunda kalıyoruz. Son iki dönemdir birçok şeye tanık oluyoruz aslında bölgede. Hı -hı. E, barajlarıyla, yıkımlarıyla, yatışmalarıyla ki son dönemde yasak bitti. Bazı yerlerde var. E, çatışma yok ama köylerde güvenlik bölgesi ilan edilmesi söz konusu. E, bölgedeki insanları da dinliyoruz. Güvenlik bölgesinden dolayı aracılık yapan aracılık yapamıyor, bal üretemiyor, hı hı. hayvancılıkla uğraşamıyor. E, köydeki, Ekonomik faaliyetler de aksıyor tabii. Aynen. Köydeki kişi e, köyden göç ettiriliyor, şehirdeki kişi yıkımla beraber şehirden göç ettiriyor. Yani böyle bir... Ee, karmaşa söz konusu bölgede aslında. Köyde yaşam bulamayan kişi şehre göç ediyor, şehirde de yaşayamıyor aslında. Hı hı. Ee, şehirde, surda mesela, surdan bahsettiğimiz zaman, surda yaşayan da aslında ya e, toki evlerine taşınamayacağı için ya da e, işte o araş diye tabir edilen mahallelere taşınacak ya da köyüne geri dönecek varsa bir köyü. Evet. Dolayısıyla burada aslında e, en çok e, bahsedilen şey bu yıkımlarla beraber... Toplumsal hafızanın yok edinmeye çalışıldığı, dayanışma kültürünün yok edilmeye çalışıldığı, aslında Kürtler üzerinden bir cezalandırma politikası yapıldığı Hı. belirtiliyor. Sosyo, ekonomik ve kültürel yapısı, demokrasi, siyasi eğilimlerine ilişkin de insanların yerinden edinmesi söz konusu. Hı. burada. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Bahar verdiğin bilgiler için ee, gelecek dönemde yeni gelişmeler olduğunda yine e, aktarmak üzere sana e, bağlanırız. Ağzına evet. sağlık Ağzına e, görüşmek sağlık. üzere. Evet. Teşekkür ederim ben teşekkür ederim İyi görüşmek üzere tekrar. diliyoruz çok mersi. Tabii. Evet bu hafta da programımızın sonuna geliyoruz gelmeden önce e, ufak bir e, duyurumuz olsun bu hafta sonu İstanbul'da geçirecekler için özellikle Selam Çeşme Özgürlük Parkı e, Kadıköy'de bu hafta insan ölür isyan yaşar Kazım İsyandar. İsyandır e, etkinliği var e, konserler olacak atölyeler söyleşiler e, çeşitli standlar açılacak e, herhalde İstanbul için e, son derece hareketli eğlenceli bir hafta sonu olabilir e, katılmak isteyenler için anons etmiş olalım. E, Pelin ben de son söz şunu söylemek istiyorum yani bu toplumsal bahar kapatırken toplumsal belleğin yok edilmesinden bahsetti evet. hakikaten yani burada bir e, Kürt vurgusu da yaptı hı hı. E, ben ama e, yani kent, kentleşme e, yeni bu kentsel dönüşümle birlikte yapılan e, bahar çok haklıydı yani bir e, toplumsal bellek yok ediliyor bunun örneklerini İstanbul'da da gördük tarla başında da gördük hı hı hı hı hı. Sulu Kule'de de gördük evet, ve evet. belli ki daha da göreceğiz Fikirtepe'de çok gördük doğru. Anadolu yakasında e, bugün Sur'da da görüyoruz. Diyarbakır'da gördük. Ben Anadolu'da gittim. Pek çok yerde e, görüyorum. Şanlıurfa'da. Hı hı. Kapadokya'da bile inanılmaz dünyanın en güzel yerinde bile e, çok çirkin Toki evleri yapılıyor. Evet. Bir yandan toplumsal bellek yok ediliyor. Bir yandan zaten e, kıyıda köşede zor kalmış e, şu kimlik, şehir, kent kimliğinden bahsediyoruz. Son kalmış kent kimliğini de yok ediyoruz bu bellekle birlikte. E, maalesef Bahar'ın da dediği gibi bunu dur diyemiyoruz. Sadece yazarak konuşarak dile getiriyoruz ama bu yıkıma maalesef dur diyemiyoruz. Ben de son olarak bu haftalık Söylemiş bunu söyleyeyim. Olan. Evet bu haftada programımızın sonuna geldik. Haftaya, Haftaya görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Ekonomi Ekoloji